<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki Allah Gökleri ve yeri yıkılılar diye kudretiyle tutuyor. Andolsun ki eğer yıkılsalar, Ondan sonra Hiç kimse o ikisini tutamaz Doğrusu o halim Kafirlerin cezalandırılmasında Acele etmeyendir Gafur çok bağışlayandır Ve aksamu billahi Cahde aymanihim Le in caahum nezir <gülüyor> Le in caahum nezir Le yakunum ne ahda Min ihde al umem Felem Ve o müşrikler eğer kendilerine gerçekten bir korkutucu peygamber gelirse o ümmetlerin her birinden elbette daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Fakat kendilerine bir korkutucu gelince bu onlara nefretten başka bir şey artırmadı. İstikmâras bu da yüzünde büyüklük taslamaktan ve kötü tuzak kurmaktan dolayıdır Halbuki kötü tuzak ancak sahibine dolanır. O halde bunlar, öncekilere tatbik edilen ilahi kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda ise asla bir değişme bulamazsın. Ve Allah'ın kanununda asla bir sapma bulamazsın. Hak edene o azap, mutlaka gelir. Bunlar yer yüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akibetin nasıl olmuş baksınlar halbuki onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler ne göklerde ne de yerde hiçbir şeyin Allah'ı aciz bırakması mümkün değildir şüphesiz ki o alim her şeyi bilendir kadir her şeye gücü yetendir alehu <gülüyor> min ما ترك على وجهنا من ذنب ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى جل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا إير الله İnsanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yerin yüzünde hareket eden hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onların cezasını belirli bir vakte kadar tehir eder. Nihayet ecelleri geldiği zaman artık doğrusu Allah kullarının amellerini hakkıyla görendir.